Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde bir araya gelen Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı'nın çalışmaları kamuoyunda ve karar vericiler nezdinde karşılık bulmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 9 pestisit etken maddesinin daha yasaklanmasına, 7 pestisit etken maddesinin ise kısıtlanmasına karar verdi. Zehirsiz sofralar talebini daha çok insana ulaştırmak ve tarım zehirlerinin yasaklanması için, daha da cesur adımların atılması için, daha büyük kamuoyu yaratmak için çabalıyor. Pesisitlerin tamamen yasaklanması, zehirsiz yöntemlerin geliştirilmesi için zehirsiz kampanya Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresinde devam ediyor ve toplam 138 bin imza var. Büyütmek üzere önlerindeki hedef 150 bin imza, Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar Tarım ve Orman Bakanlığı iklim değişikliği ve tarım başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin geniş bölgelerinde kuraklık yaşanacağı belirtilerek tarım politikalarının 2 ila 3 derece sıcaklık artışı baz alınarak yapılması gerektiği vurgulandı. Hürriyetten Meltem Özgenç'in aktardığına göre dünya genelinde 30 yıla kadar gıda fiyatlarında %85'e varan artışlar olabileceği ifade edilen bu raporda sorunun ulusal anlamda ciddiyetle ele alınması gerektiğine dikkat çekildi. Araştırmalar bu yıla gelindiğinde tarım ve gıda üretiminin bugünkü düzeyinden en az %50 oranında arttırılması gerektiğini gösteriyor. Bunun tek yolu da organik tarım ve küçük aile işletmeleri. Yapılan aile işletmeleri tarımın da yerel ve Toplum destekli olması gerekiyor. Beykoz Belediyesi'nin Riva Deresi üzerinde yapacağı Kanal Riva Projesi için çet gerekli değildir kararı verildi. Bir günden İsmail Arın'ın aktardığına göre projeyle Riva Deresi çevresinde Tema Park adı altında restoranlar, sağlıklı yaşam merkezleri, peyzaj merkezleri, rekreasyon alanları, tekne yanaşma yerleri, ticari alanlar, satış birimleri ve seyir terasları gibi çok sayıda yapı inşa edilecek. Karaburun Kent Konseyi, İzmir Karaburun ilçesi Küçükbahçe mahallesine yapılmak istenen Güneş Enerjisi Santrali'ne yani GES'e karşı yazılı açıklama yaptı. Özel bir şirket tarafından 300 bin metrekarelik alanda yapılacak alan, santral için binlerce çam ağacının kesileceği 2019 yılında projenin ilanıyla birlikte öğrenilmişti. Konseyin hukuki mücadelesi o tarihten bu yana devam ediyor. Bölgedeki ağaç kesimi ise sürüyor. Güneş Enerjisi Santrali proje sahası olarak seçilen alanın fotoğrafları ve uydu görüntüleri de paylaşıldı açıklamada. Ormanın traşlandığı ve toprağın sıyrılmasıyla bölgenin ekosisteminin büyük tahribata uğradığına dikkat çekildi. Hükümet çatılara Güneş Enerjisi sübvansiyonu ve kredisi ve hızlı çift taraflı sayaç olanağı tanısa bu hataların hiçbirisi yapılmayacak, ihtiyaç da olmayacak. Gel gör ki her şey Santral ölçeğinde olsun isteniyor. Herhalde birileri para kazanacak diye. Halbuki halkın kazanması için bütün çatıları güneş enerjisiyle donatmanın çok daha kolaylaştırılması gerekli. Şu anda sadece ihtiyacınız kadar üretebiliyorsunuz ve bu vergiden muaf oluyor. Halbuki siz özel kendi çatınızın el verdiği kadar üretip şebekeye satamıyorsunuz. Olacak iş değil. Güney Avustralya'nın Adelaide kentinin batısında genel atık su arıtma tesisi bir ayı. Diğer atıklar ve lavam sularıyla birleştiriyor ve biyogaza dönüştürüyor. Biranın enerjiye dönüşüme basitçe biyogaz salgılayan doğal bakterilerinin büyük tanklarda ve yüksek sıcaklıklarda birayı parçalamasına dayanıyor. Bu sürecin sonunda açığa çıkan elektrik enerjisi tüm tesisin çalışılmasında da kullanılıyor. Euronews'un aktardığına göre her hafta 150 bin litre tarihi geçmiş birayı alıyor işletme. Yeniden işliyor ve toplamda 1200 eve yetecek kadar enerji üretiyor. Dünyanın kuzey bölgelerindeki donmuş bölgeler şu anda büyük miktarda depolanmış karbon içeriyor. Ancak bilim insanları bu donmuş toprakların 100 yılın sonunda eriyeceğini söylüyor. Erime sonucunda ise daha önceki bulgulara oranla %30 ila 50 daha fazla sera gazı salımı gerçekleşebilir. Dünyanın kuzey yarısının geniş bölgelerine yayılan bu turbalıklar küresel iklim sisteminde önemli bir rol oynuyorlar. Binlerce yıl boyunca büyük miktarlarda karbon ve nitrojen biriktirerek dünyanın serin kalmasına yardımcı oldu turbalıklar. Şimdiye kadar doğru haritaların eksikliği ve iklimin turbalık alanlar üzerindeki etkisi tam anışılmadığı için tahminler yapılamıyordu. 7000'den fazla saha gözlemlerinden toplanan verileri kullandı araştırmacılar ve turbalık alanların derinliğine ve depoladıkları sera gazına dair en kesin verilerin olduğu haritayı oluşturdu. Turbalık alanların 3,7 milyon kilometrekarelik bir alan oluşturduğunu buldular. Araştırmacılar kuzey bölgelerindeki turbalık alanların yaklaşık 415 gigaton karbon depoladığını ve bunun neredeyse 46 yıllık küresel karbon emisyonuna eşdeğer olduğunu Ve sıcaklıkların artmasıyla bu alanların karbon salacağını söyledi. İşte bu çok korkutucu. Aşırı kuraklık Orta Avrupa'da daha sık yaşanacak. Yeni bir araştırmaya göre küresel sera gazı salımları artmaya devam ederse aşırı kuraklık yaşanma sıklığı Avrupa'da 7 katına çıkabilir. Yapılan araştırmanın yazarlarından Rohini Kumar Guardian'a bulgular gelecekteki karbon salımlarını azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasının Avrupa genelinde birbirini takip eden daha sık kuraklık riskini azaltabileceğini gösteriyor. Bir yandan da dünya çapında sere gazını azaltma çabalarımızı arttırmamız ve aynı zamanda iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik stratejilerle de uğraşmamız gerekiyor dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri